Yaşam için Merhaba, Antarktika'daki Brunt buz sahanlığında kurulu bulunan İngiltere Antarktik Araştırma İstasyonu buzul tabakasındaki çatlağın büyümesi yüzünden taşınıyor. Cumhuriyette yer alan habere göre içinde 70 bilim insanı barındırabilen ve 8 mobil üniteden oluşan araştırma istasyonu 23 kilometre içeriye götürülecek. 1956'dan beri atmosferik veriler toplayan ve iklim araştırmalarını sürdüren merkez 1985'te ozon deliğindeki incelmeyi ölçerek insanlık tarihi için çok önemli bir keşfe imza atmıştı. Halley 6 özellikle Antarktika'da çalışan araştırmalar için hayati bir önem taşıyor. Bu istasyon karda ilerleyebildiği için şiddetli fırtınalarda kar altında kalma riskine Minimuma indiriyor. Araştırma merkezinde çalışan buz bilimci Hilmar Gudmundson tüm buz rafları bu hareketi yapıyor. Bu doğal bir olay diyor ve ekliyor. Ancak bu olayların ne zaman ve ne kadar büyük olacağını söylemek zor. Bu bir deprem tahmini yapmaya çalışmak gibi bir şey diyor kendisi. Buz rafındaki hareketler ilk olarak 2012 yılında fark edilmiş 35 yıldır uyku halinde bulunan buz yarığının hareket etmesi üzerine buz bilimciler araştırmalarını yoğunlaştırdı. 4 yıla aşkın süredir buzdaki hareketleri izleyen bilim insanları bu hareketin küresel ısınmaya bağlı olup olmadığını henüz bilmediklerini söylüyor. Ekim ayında istasyonun 17 kilometre kuzeyinde istasyonunun ikmali için kullanılan yolda ikinci bir çatlağın belirmesi üzerine bilim adamları alternatif yollar kullanmaya başlamıştı. İstasyonun şefi Adam Bradley taşınmanın zor ve masraflı olacağını, modüllerin çok ağır olduğunu, güzergahtaki küçük eğimlerin bile sorun oluşturduğunu belirtiyor. Araştırma istasyonunun modüllerini çekmek için ihtiyaç duyulan bulldozerler önümüzdeki aylarda gemiyle getirilecek Halle'ye altının tamamen taşınmasının 2018'in Nisan ayını bulacağı tahmin ediliyor. Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve sıcaklığın 33 dereceye kadar düştüğü ülkemizde de vaki hem de Ardahan'da Çıldır Gölü, Aktaş Gölü, Kura Nehri ile birlikte tüm akarsu ve göller dondu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da 126 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün üzeri buz tabakasıyla kaplandı. Aşırı soğuklar nedeniyle göl üzerinde 8 ila 10 santimetre kalınlığında bir buz tabakası oluşurken buz kütlesinin kalınlığının soğuklarla birlikte yarım metreye kadar çıkabileceği belirtildi. Gölün donmasına balıkçılar sevindi, göl üstünde çay içerek kutladılar. Balıkçı Ethem Kılıç, geçen yıl bu zaman daha donmamıştı. Bu yıl ayaz çok olduğundan dolayı daha erken dondu. Araçların bile çıkabileceği seviyeye gelen göle, kıyıdan yol olmadığı için, tekneler yolu kapattığı için çıkamadık. Kış olduğu zaman göl üzerinde balık mangal yaparız, donan göl üzerinde çay yapınca daha zevkli oluyor diye konuştu. Kış aylarında gölün üzerinde delikler açarak, çadır kurarak Balık yakalıyor Çıldır Gölü'ndeki balıkçılar. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen yaşam savunucuları Ekim ayında kanun hükmünde kararnameyle yapılan plan değişikliğiyle Silivri, Çerkezköy ve Vize'de iki bölgenin enerji üretim alanı ilan edilmesine protesto ettiler ve plan değişikliğine karşı itiraz direkçelerini verdiler. Kuzey ormanları savunmasından rüya kurtuluş, Trakya bölgesi daha önce bu tip termik santral gibi projelerin yapılmadığı bölgelerde dedi. Çerkezköy, Silivri sınırında ve vizede termik santral yapılmasına olanak sağlayan plan değişikliğinin Ekim ayında kanun hükmünde kararname ile düzenlendiğini ifade etti. Kuzey ormanları savunmasına destek için... İtiraz direkçesi veren CHP Milletvekili Ali Şeker de bölgede çok sayıda termik santral yapıldığını diye getirerek bu termik santraller bölgenin tarım arazilerini, insanların yaşadığı alanları daha sağlıksız hale getiriyor. Köylülerin ürünlerinden daha az mahsul almalarına, köylerini terk etmelerine neden olacak bir konu dedi. Şeker şunları söyledi. Bir yandan İğneada'da, bir yandan Vize'de, bir yandan Çerkezköy, Silivri'de. Türkiye'nin dört bir yanında termik santrallerle çevre talan ediliyor. Zonguldağ'a böyle bir eylem için gitmiştim. İnsanların nefes alacağı bir ortam kalmamış durumda. Benzerlerinin burada da yaşanmasını kabul etmek mümkün değil dedi milletvekili Şeker konuşmasında. 10 Aralık Cumartesi günü saat 15 sıralarında Ayasaranda mevkisinde Dalyan'a bağlı yoldaki çeşmelerin manzara seyretmek için çıktığı tepedeki makilik alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Tedirginliğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5 dönümlük makilik alan ne yazık ki zarar gördü. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan...